İzleyicimin selamlarını iletmişler sizlere. Ee, sanıyorum burada sadakayı fıtır demek istemiş ama ben soruyu aynen aktarıyorum. Ee, benim bu sene tuttuğum Ramazan orucumun fitresini eşim vermemiş. Ee, ben bunu bayramdan sonra öğrendim. Bu durumda benim tuttuğum oruçlar kabul değil mi? Ne yapmam gerekir? Cevabını bekliyorum demiş. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ben öncelikle seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Fıtır sadakası vacip bir sadakadır. Ee, bayram sabahıyla birlikte e, vacip olur. Kimlere vacip olur? Zengin, dinen zengin sayılan insanlara vacip olur. Dine, dinen zengin sayılan insanlar kimlerdir? Borçlar hariç bir insanın 80 e, gram e, altını olur. Yaklaşık 81 gram altını. Bu insanın fıtır sadakası vermesi gerekir. Peki fıtır sadakası bayramda verilmediği takdirde düşer mi? <gülüyor> Düşmez. Bayramda verilmemişse bir şekilde bayramdan sonra da verilebilir. Orucun kabul olup olmamasıyla alakası yoktur fıtır sadakasının. Yani bir şekilde bir insan fıtır sadakası vermekle yükümlü olduğu halde vermemişse sadakasını oruçları inşallah yine geçerlidir, yine makbuldür. Dolayısıyla şu anda bu kardeşimiz fıtır sadakasını verebilir veya Kardeşimiz gibi daha önceki senelerde fıtır sadakasını vermeyenler varsa, bunları biliyorlarsa, hatırlıyorlarsa şu an itibariyle de verebilirler. Hiçbir sakıncası yok. Orucunu tekrardan tutmasına da gerek yok.